127. Bölüm Kuşatma başlayalı 15 güne yaklaşmıştı. Dışarıdan içeriye erzak girmemiş, içerideki yiyecekler tükenmişti. Ka'b bin Esed, Kureyza'nın ileri gelenleriyle son bir defa daha görüştü. Başımıza gelenleri görüyorsunuz. Düşünebildiğimiz üç yol var. Kendi aranızda düşünün. Ve bunlardan birini kabul edin dedi. Nedir bunlar Eykab? Bu adamın yoluna girmek ve getirdiği dini kabul etmektir. Birinci ve en emin yol budur. Yemin ederim ki onun Allah tarafından görevlendirilen bir peygamber olduğu size açıkça belli olmuştur. Kitabımızda geleceğinden bahsedilen peygamber bu adamdan başkası değildir. Sözümü tutar ve ona iman ederseniz canlarınızı kurtarmış, çocuklarınızı ''Kadınlarınızı, mallarınızı selamete çıkartmış olursunuz.'' Bu sözler dinleyenlerin hoşuna gitmedi. Homurdanmalar başladı. İçlerinden biri, ''Biz Tevrat'tan ve Tevrat'ın hükmünden ayrılmayız. Tevrat'ı bırakıp bir başka kitabın hükmünü kabul edemeyiz.'' dedi. Bu söze itiraz eden olmadı. ''Diğer tekliflerin neydi kap? ''Seni dinliyoruz.'' ''Bunu kabul etmediğinize göre gelin çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim.'' Ardımıza dönüp bakacağımız kimsemiz kalmasın. Daha sonra kılıçlarımızı çekip aramızdaki kozu pay edinceye kadar dövüşmek üzere saldıralım. Kaybedersek ardımıza korkacağımız bir nesil kalmamış olur. Kazanırsak kadın da buluruz çocukta. Bu teklif kimsenin hoşuna gitmedi. Neşenin çoktan silindiği yüzler bu defa daha da gerilmiş, daha da buruşmuştu. Ey kap, biz bu zavallıları öldürdükten sonra daha ne için harp edeceğiz? Peki size son teklifim şu. Biliyorsunuz bu akşam cumartesi gecesidir. İhtimal ki bu sebeple Muhammed ve arkadaşları bizden bir zarar gelmeyeceği kanaatindedir. Beni dinlerseniz inelim, onları gafilken yakalayalım. Ümit ederim zafer kazanırız. Şimdi bu teklifim hakkında düşündüklerinizi söyleyin. Sen bizim cumartesimizi mahvediyorsun Ey kap. Öyle bir şey teklif ediyorsun ki bizden evvel bu işi yapanlar maymuna çevrildi mahvoldular. Kap, yaptığı tekliflerin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce kızdı. Ananız doğurdu doğuralı bir geceliğin olsun aklınızı kullanmış olsaydınız dedi. O gecenin ilk yarısı geçmişti. Kureyza kalesinin kapısı yavaşça aralandı. Dışarıya süzülen bir karaltı fark edildi. Bu adam, Kureyza Yahudilerinden Amr bin Su'daydı. Amr, çoktandır Nebi Ekrem Efendimizin gerçek peygamber olduğunu anlamış bulunuyordu. Abdullah bin Selam gibi vaktinde davranamamış, daha sonra da Yahudilerden korktuğu için sesini çıkartamamıştı. Artık bıçak kemiğe dayanmış bulunuyordu. Ya gidip Resulullah Efendimizin önünde diz çöküp Müslüman olduğunu bildirmek, Yahut hükümsüz olduğuna inandığı bir dinde kalıp inat ve inkar içinde ölmek lazımdı. Birinci yol saadet getirir, ikinci yol felakete götürürdü. Resulullah Efendimizin huzuruna girmek zor değildi. Ama beş yıldır neredeydin, neden geciktin ey Amr? Gerçekliğinin benim dinim olduğunu, bütün çarelerin tükendiği zaman mı fark ettin derse ne cevap verecekti? Ayakları Amr'ı, vicdanının emrettiği yöne sürükledi. Yıllar yılı bir Yahudi olarak geçirdiği bu yolu, bu defa Yahudilikten ebediyen ayrılmış bir insan, bendi dini açıklama cesaretini gösteremeyen, günahkar bir Müslüman olduğu düşüncesiyle geçti. Ey arkadaş, dur bakalım orada. Bu da nesi? Amr artık kimseye görünmek, kimseyle konuşmak istemiyor. Vicdanıyla baş başa kalmak, Tarafsız bir ömür muhasebesi yapmak istiyor. Ama durmazsa başı belaya girecek. Mecburen durdu. Seslenen adam elinde kılıçla yaklaştı. Kimsin bakayım sen? Cevap yoktu. Hareket de yoktu. Bunu söyleyen adam eğildi. Durdurduğu adamın yüzüne baktı. Demek sen ha? Amr bin Sudayla ile müşerref oluyoruz. Evet benim ey meslemoğlu Muhammed. Peki nereye böyle gecenin bu saatinde? Bunu bana sormasan olmaz mı? Peki kime sorayım? Nereye gittiğini ne yapacağını öğrenmeden seni salıvermemi düşünemezsin. Bana bak ey meslemi oldu. Görüyorsun silahım yok. İhtiyar bir adamım. Bu halimle kimseye zarar ulaştıramam. Ayrıca fena bir niyet taşımadığımı da yemin ederim. Amr'ın sesindeki eziklik içinde bulunduğu ruh bunalımı mükemmel şekilde anlatılmaktaydı. Bu sese samimiyet hakimdi. Bu seste kendisinden başka hiçbir şeyle uğraşmaya vakti olmayan bir insanın kokusu hissedilmekteydi. Hadi, yolun açık olsun ey Amr. Sağ olasın ey Meslem oğlu. Allah muradını versin. Amr oradan ayrıldı, yürüdü, yürüdü. Medine sokaklarına daldı. Doğruca alemlerin Sultan Efendimiz'in mescidine yöneldi. Tam kapının eşiğine, Resulullah Efendimiz'in ayağını bastığına kanaat getirdiği yere yüzünü koydu. İniltiyle karışık bir şeyler mırıldanmaya başladı. Uyumadı. Orayı terk etmedi. Ancak yüzünü çevreleyen sakalını oradaki çakıl taşlarına bol bol sürüyordu. Böylece ne kadar kaldığını bilmiyordu. Horozların ötmeye başlaması, vaktin ilerlediğini, sabahın yaklaştığını göstermekteydi. Başını eşikten kaldırdı. Çakıl taşlarının ıslak oluşu, gözlerinden akıttığı yaşları haber vermekteydi. Gökyüzüne çevirdiği yüzü, karanlıkları delercesine, yücelere yönelen gözleri, dudaklarından dökülen birkaç cümleyi yüceler yücesi mevlaya doğru yönetmekteydi. Daha sonra bastığını ezeceğinden korkan bir adamın yürüyüşüyle ağır ağır oradan ayrıldı. Birkaç dakika sonra hızlandı yürüyüşü. Ardına bakmadan gidiyordu. Nihayet şehrin dışına çıktı. Artık Kureyza kabilesine gitmiyordu. Birkaç saat önce oradan ayrılırken ebediyen dönmemek üzere çıkmıştı. Bütün varlığıyla ayrılmıştı o kabileden. Bu ayrılış ona üzüntü vermemişti. Evet kalbi büyük bir hüzünle doluydu. Fakat bu mahzunluk, büyük bir fırsatı elindeyken kaçırmış olmasından ileri gelmekteydi. Ömrünün son senelerinde başına konmak üzere bulunan saadet tacını giyememenin üzüntüsüne dayanmaktaydı. Abdullah bin Selam gibi mertçe bir adam atamamanın, hakikat olduğuna inandığı yolda yürüyememenin verdiği vicdan azabıydı hissettikleri. Amr bir daha hiç dönmeyecek, buralara hiç gelmeyecekti. Nereye gidiyordu? Nerede yaşamayı tasarlıyordu? Bilinen tek şey onun bir daha bu topraklara Yahudilerin arasına girmediği. Bunun ötesinde Amr'ın nerede, ne kadar ve nasıl yaşadığını Yüce Mevla'dan başka bilen yok. Onu Kureyza kabilesinden Medine'ye doğru giderken durduran ve konuşan Muhammed bin Meslem'e durumu Nebiler Sultan Efendimiz e anlattığı zaman Allah Teala'nın vefakarlığı sebebiyle cehennemden kurtardığı bir adamdır buyurduğunu da Amr bilmiyordu. Sabah olunca Kureyza'lılar kayıtsız şartsız teslim oldular. Evs kabilesinden olan Müslümanlar onlara karşı yumuşak davranılmasını müsamaha gösterilmesini istiyorlardı. Kaynuka Yahudilerine Hazreç kabilesinden münafık Abdullah bin Selül'ün arka çıkmasının sonucuydu bu davranış. Öteden beri Hazreç, Kaynuka ile Evz Kureyza ile anlaşmalı halde yaşaya gelmişlerdi. Evzlilerin bu isteğine Resulullah Efendimiz, ''Ey Evzliler!'' Bu Yahudiler hakkında işinizden birinin vereceği hükme razı olur musunuz? Evet razıyız ey Allah'ın peygamberi. O halde Sa'd bin Muaz'ı buraya getirin. Sa'd, Hendek'te yaralandığı günden beri, Rüfeide isminde bir kadının nezaret ettiği bir çadırda yatıyordu. Evsleler, Resulullah Efendimizin emrini yerine getirmek üzere koştular. Onu bir eşeğe bindirdiler. Sa'd, Eşeğin üzerinde duramayacak derecede dermansızdı. Düşmemesi için iki yandan tutuyorlar ve bu arada kendisine verilen görevi merhametli, müsamahalı bir hükümle yerine getirmesi için rica ediyorlardı. Nihayet saat tek cümle söyledi. Artık saat için kınayanların kanamasına aldırmama zamanı gelmiştir. Bu söz yanında yürüyenlerin zihinlerine gereken malumatı yerleştirmiş oluyordu. Yahudiler hakkında verilecek olan hüküm şimdiden belli olmuş gibiydi. Esirleri elleri bağlı halde bekliyorlardı. Onun geldiğini gören Efendimiz, ''Kalkın, efendimizi karşılayın.'' buyurdular. Efsinler kalktılar. Onu karşıladılar. Yolda yapılan ricalar bu defa karşılayanlar tarafından tekrarlandı. Eşeğinden indirilen Saad, ''Siz benim vereceğim hükmü kabul ediyor musunuz?'' ''Evet, kabul ediyoruz.'' ''Peki bu taraftakiler?'' Peygamber Efendimiz'in bulunduğu taraftan bahsediyordu. Efendimiz, biz de kabul ediyoruz dedi. O zaman Saad, Kureyza'lılar hakkındaki hükmünü şu bir tek cümleyle bildirdi. Erkekler öldürülsün, kadınlar ve çocuklar köle yapılsın, malları taksim edilsin. Peygamber Efendimiz bu hükmü duyduğu zaman, semaların üzerinde verilen hükmü vermiş oldun ey Saad dedi. Esirler getirildiler. Neccaroğullarından bir kadının bahçesine dolduruldular. Kureyzalıları bu felakete sürükleyen Huyey, üzerindeki elbiseyi bir başkasına yaramaması için dilim dilim kesmişti. Elleri boynuna bağlı halde getirildi. Resulullah Efendimiz'i gördüğü zaman şunları söyledi. ''Sana düşmanlık ettiğimden dolayı kendimi kınamış değilim. Şurası bir gerçek ki Allah'ın perişan ettiği bir kişi gerçekten perişan olur.'' Ey insanlar! Allah'ın emrine diyecek yok. İsrailoğulları hakkında yazılan bir yazı, bir kader ve kaçınılması imkansız bir savaş. İşte hepsi bu. Daha sonra Huyey diz çöktü. Boynuna şiddetle inen kılıç onun hayatla olan ilgisini kesti. Vücudunu koca bir kütük gibi serdi yere. Kumları kızıl renge boyayan bir kan fışkırdı. Bu kanın her zerresinde İslam dinine düşmanlık duyguları mayalanmıştı. Huyey böylece hayatının sonuna gelmiş bulunuyordu. Yıllarca evvel Resulullah Efendimiz'i görmek üzere kardeşi Ebu Yasir ile beraber gelmiş, görür görmez tanımış ve hemen o gün son nefesini verinceye kadar kin ve düşmanlık dolu bir kalple Efendimiz'in karşısında yer alacağını söylemişti. ''Biz yıllardır bu peygamberin gelmesini beklemiyor muyduk?'' diyen arkadaşların, ''Bu adam Harun peygamberin soyundan değil, Yahudi değil bu adam.'' diyerek iman etmeyi sebebini açıklamışlardı. Kendini mahvetmesi yetmemiş, ardından bir kabile halkını da felakete sürüklemişti. Kureyza reisi Ka'b eset Esed başta olmak üzere, diğerleri hakkında da aynı hüküm uygulandı. Bu arada, Medineli Müslümanlardan Sabit bin Kays, Boğaz Harbi'ndeki bir hatırasını göz önüne getirmeden edemedi. Kureyza'dan Zebir bin bataa o gün kendisini yakalamış ama öldürmemiş ve salıvermişti. Bu hareket, hayatı bağışlama merasimi gibi bir şeydi. Saçı kesilen insan, hayatı boyunca o adamlara minnettar kalacak, hayatını ona borçlu olduğunu bilecekti. Sabit Boğaz Harbi'nde yapılan bu iyiliğin karşılığını vermiş olmayı pek arzu ediyordu. İyisinden ihtiyarlamış, saçı sakalı ağarmış olan Zebir'in yanına vardı. ''Tanıdın mı beni ey ihtiyar?'' Zebir başını kaldırdı. ''Benim gibisi senin gibisini tanımaz olur mu?'' ''Peki ben sana olan borcumu ödemek istiyorum.'' ''Eh civan mert kişi ikram gördüğüne ikram eder.'' Sabit oradan ayrıldı. Resulullah Efendimizin huzuruna geldi. ''Ey Allah'ın peygamberi'' dedi. Zebir bin Batağan'ın benim üzerimde ödemem lazım gelen bir ikramı olmuştu. Karşılığını vermek isterim. Onun kanını bana bağışlamanı diliyorum. O senindir. Sabit bir müjde almışçasına sevindi. Geldi ve durumu Zebir'e anlattı. Zebir bu haberden fazla memnun olmuşa benzemiyordu. Ey Sabit ailesi ve çocukları olmayan bir ihtiyarın hayattan bekleyeceği ne olabilir? Bunu anlatır mısın bana? Haklı bir soru. Bu şartlar altında bağışlanan bir hayatın yaşanması ne mana ifade ederdi? Sabit bu soruyu cevaplandırmadı. Döndüğü Resulullah Efendimizin huzuruna geldi. Zebir'in sözlerini nakletti. Daha sonra aldığı müjdeyi Zebir'e ulaştırdı. Ama bu da yetmemişti. Zebir başını salladı. Hicaz toprağından malı mülkü olmayan bir aile diye mırıldandı. Bir aile neyle yaşar ey Sabit biliyor musun bunu? Sabit üçüncü defa Resulullah Efendimizin yanından döndüğü zaman mallarının da kendine verdiğini söylemiş, böylece Kureyza kabilesi içinde Zebir ailesi bu hadiseyi hiç zararsız atlatma imkanını bulmuştu. Sabit bir zamanlar kendisine yapılan iyiliği daha fazlasıyla karşıladığından emindi. İç rahatlamıştı. ''Haydi ey Zebir, malınla da, ailenle de selametle yaşayın.'' diye onun ellerini çözerken, Zebir'in hala oradan gitme niyetinde olmadığını anlamış, şaşırmıştı. Adam sevinmişe benzemiyordu. En azından teşekkür etmesi lazımken, henüz isteklerine yeni başlayan bir insan tavrını devam ettirmekteydi. ''Ey sabit, söyle bana.'' Yüzü çin aynası gibi parlayan bir adam vardı. Kabile kızları... Aynaya bakar gibi ona bakar ve kendi yüzlerini görürlerdi. ''Yani Ka'b bin Esed'i anlatmak istiyorum. Söyle bana ne oldu o? Sabit tek kelimeyle cevaplandırdı. ''Öldürüldü.'' ''Peki yerli yabancı herkesin efendisi olan Huyey bin Ahdab ne halde?'' ''O da öldürüldü ey Zebir.'' Zebir bundan sonra birkaç kişiyi daha sordu. Hepsinin öldürüldüğünü öğrendi. O zaman Sabit'in ellerinden tuttu. ''Bırakma şu elimi Sabit.'' ''Beni onların öldürüldüğü yere kadar götür. Onlar gibi ben de ölmek istiyorum. Yemin ederim ki onların bulunmadığı bir dünyada yaşamanın hayrı ve bereketi yoktur. Sen neler söylediğini biliyor musun ey Zebir? Ciddi misin bu teklif yaparken?'' Zebir metanetli fakat üzgün bir ifadeyle. ''Evet neler söylediğimin farkındayım. Bunu özellikle rica ediyorum. Hem onlara kavuşmak için kovadaki suyun boşalacağı kadar bir zamanı bile beklemeye tahammülüm yoktur.'' dedi. Sabit, eline sımsıkı yapışmış bulunan Zebir'in, bu derece arkadaş canlısı olmasına hayret etmiş, şaşırıp kalmıştı. ''Bir daha düşün ey Zebir, bu iş şaka değil. Düşündüm ve kararımı verdim. Hiç bekletme beni ve elimi bırakma.'' Sabit, onu aldı, ilerledi. Biraz sonra diz çöktürülmüş bulunan Zebir'in başı, kumlar üzerine yuvarlandığı zaman, Kureyza kabilesinde el silah tutan kimse kalmamıştı. Kureyza kadınlarından sadece bir tanesi öldürüldü. Kaleden bıraktığı bir değirmen taşıyla müminlerden Hallat bin Süveyd'in ölümüne sebep olmuştu. Onun, ölüme gideceğini bile bile etrafındakilerle şakalaşması, güle oynaya ölüme gitmesi, Hz. Ayşe'nin ve diğer kadınların yıllar yılı unutmadıkları hatıralar arasında yer aldı. Kureyza'lıların, Kadınları ve çocukları Müslüman ailelere dağıtıldı. Reyhan adındaki cariyeyi Resulullah efendimiz kendi şahsı için ayırmışlardı. Peygamber efendimiz ona Müslüman olmasını ve evlenmeyi teklif etti. Fakat o eski dininde kalmayı cariyeliği kendisi için daha rahat bulduğunu söyledi. Müslüman olmaması üzerine Resulullah efendimiz ondan bir müddet ayrı kalmayı uygun buldu. Aradan bir zaman geçince Reyhanenin İslam dinini kabul ettiği müjdesi geldi. Fakat o yine evlenmeyi kabul etmediği için cari olarak hayatını devam ettirecekti.